5. Müslümanların bunu yapmaya güçleri yetmiyorsa hazırlık yapmaları vacip olur İbn-i Teymiye şöyle der Cihada güç yetir yetirilemediği zaman onun için kuvvet ve savaş hatları hazırlamak gerekir Çünkü vacibin ancak kendisiyle yapılabildiği şey de vaciptir Allah-u Teala şöyle buyurur kafirler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlar düşman, onlar onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette geçen kuvvet ibaresini ise kuvvet atmaktır diye açıklamıştır. Müslümanların tağutlara karşı nasıl tavır takınacaklarını hiçbir Müslümanın çiğnen e, çiğnemesinin caiz olmadığı şerî naslar belirlemektedir. Şu hadis bu naslardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı ve kendisine beyat ettik. İyilik ve kötülükte bolluk ve darlıkta kendisini dinleyip itaat etmek, onu kendi canımıza tercih etmek ve işin ehli ile iktidar kavgası yapmamak üzere kendisine söz verdik ancak bir delile dayanarak bir işin açık küfür olduğunu olduğunu olduğunu görmemiz müstesna. Yukarıda belirttiğimiz gibi kafir olan yöneticilere fiilen karşı çıkmak konusunda icma bulunmaktadır. Bu nedenle nas ve icma varken tauluklara karşı çıkmanın yöntemi, hak yöntemi hakkında içtihat caiz değildir. Nas ve icma icmanın bulunduğu bir meselede iştihad edenler büyük bir sapıklık içine düşmüş olurlar. Şirk olan parlamentolar vasıtasıyla is İslam'ın hükmünü yürütmeye çalışanlar bu sapıklığa düşenlerdendir. Gücünün yet yetmemesinin sebep, o sebep olarak göster göstererek bu mürtetlere ve tahtara karşı çıkam e çıkamadığını, çıkamadığını söyleyenlere deriz ki Acizliğin olduğu durumlarda Yapılması gereken Onların parlamentolarına Katılmak değil Allah yolunda cihad için hazırlık yapmaktır Acizliğin tahakkuk etmesi Halinde hicret vaciptir Eğer ki hicret konusunda Acizlik varsa bu durumda Yapılması gereken mümin müs Müstezapları ola Olarak Allah'u u Teala'dan Bulunduğu dur durumdan kendisini kurtarmasını dilemektir. Ki onların hali şu ayette geçtiği gibidir. Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize tarafından bir saygı <gülüyor> gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet. Diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar. Onların, onların yasaklama meclislerine katılmak... ...hiçbir Müslümanın yap yap yap yapacağı işlerden değildir. Çünkü bu parlamentolara katılmak egemenliği Allah'a değil halka veren demokrasiye razı olmak ve de, dolayısıyla da par parlamentodaki ço ıı, çoğunluğu çoğunluğu ümmeti bağlayıcı bir şekilde bağlayıcı şekilde kanun koyan bir otorite olarak kabul etmek demektir. Bu ise Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edin edin edilmesin ayetinde belirtilen küfrün manasıdır. Bu parlamento üyeleri ayette belirtilen rabler konu, konumundadırlar. Bu da bu da küfrün ta kendisidir. Bu konuda cahil olanın bunu bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Allah Teala şöyle buyuruyor. O Allah o Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah müdafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Onlarla beraber oturan ve küfürlerine tanık olanlar küfürde onlar ile eşit olurlar. Evet. Şimdi normalde burada anlattıkları şeyhin hemen hemen hepsini daha önceden anlattığımız mevzu değil mi? Yeni bir şeyle karşılaşan oldu mu? Yok. Yani konunun bizim içerisinde bölüm bölüm ele aldığımızı biraz daha böyle peş peşe özetle e, zikretmiş oldu maddeler halinde. Ama burada geçenleri yani bu beşinci maddede e, cihadın esaslarıyla alakalı e, geçenleri şöyle özetleyebiliriz. E, bir, e, Allah Azze ve Celle ve Resulü tağut olan, kafir olan yöneticilere karşı çıkmamızı bize emretmiştir. Şayet bizi yönetenler eğer kafirse veyahut da kafirliği de bir adam ileri götürüp tağutlaşmışsa Müslümanların bunlara karşı çıkması gerektiği nedir? Vardır. Müslümanların buna karşı çıkması gerektiği insanların lüksüne bırakılmamış, bizzat nas ile sabit olmuştur. Nas ile sabit olduğundan dolayı da kimsenin bu konuda fikir yürütme gibi bir şeyi yoktur. Niye? Çünkü nas'ın olduğu yerde ihtiyad olmaz. Öyle değil mi? Yani diyesin ki mesela falan, grubun hocası çok büyük bir alimdir. Bu konuda iştihat etmiş ki tebliğ yapılacak mesela. Örnek veriyorum. Böyle bir şey olmaz. Niye? Çünkü eğer diyelim ki nas demişse ayakta durulacak, nas bir şeyi belirtmişse, nas'ın olduğu yerde ihtiyat ve kıyas söz konusu olamaz. Tağutlara karşı gelmemiz gerektiği, onlara karşı çıkmamız gerektiği, onlarla uzlaşmaya gitmememiz gerektiği, nas'la sabit olduğu için bu anlamda kimseye ne kalmıyor? Kimseye ihtiyat hakkı kalmıyor. 2- Karşı çıkmanın şeklini gene Nas belirtmiştir. Öyle değil mi? Nasıl karşı çıkılacağını yine Nas belirtmiştir. Ondan dolayı bir Müslümanın, tamam karşı çıkacağız ama şu şu şu usulle karşı çıkacağız gibi bir şey yoktur. Öyle değil mi? Bir e, lüksü yoktur. Ne vardır? Nasıl kesin bir şekilde belirtmiştir. Kuvvet varsa, kuvvet halinde Müslümanlar cihad etmelidir. Eğer kuvvet yoksa Müslümanlar o kuvveti hazırlamakla mükelleftirler mutlaka. Eğer o kuvveti hazırlama gibi bir durum söz konusu olmayacak kadar acizlik varsa Müslümanların üzerlerine farz olan şey hicret etmeleridir. Şayet o da yoksa gene yardakçılık, yalakalık vs yoktur. Nedir? Ey Allah'ım bizi bu halkı zalim olan beldeden kurtar diye Müslümanların kavli olarak dua etmeleri gerekir. Nas yöntemi usulü bu şekilde belirlemiş öyle değil mi? Bu nas bunu bu şekilde belirlediği için hiç kimsenin ekstra bir metot, ekstra bir menheç belirleme gibi ne yoktur? Belirleme gibi hakkı yoktur. Yani tağuta karşı çıkmanın farziyeti, kafir olan yöneticiyi azletmenin farziyeti, icma ve nas ile sabitse eğer, öyle mi? Bunun hangi yollarla olacağı da yine ne ile sabittir? Yine nasıl sabittir. Biz usülde ne gördük? Nas'ın olduğu yerde kıyas ve iştihat olmaz. Ancak kabul olan, makbul olan nas ve e, kıyas ve iştihat, nas'ın olmadığı veya sarih olmadığı yerlerde e, geçerlidir. Onun için böyle bir yerde seviyesi ne olursa olsun kimsenin iştihat yapma gibi bir lüksü söz konusu değildir. Dediğimiz gibi hiçbir yol kalmaz ise eğer Müslümanlara, Müslümanlar ne yapacaklardır? Şeyh'in dediği gibi yanlış ve batıl olan yollara, Hele bir de şirk olan yollara girmeleri kesinlikle caiz değildir. Ne gibi? Parlamentoya girip işte bunların içinde yer alıp sistemde yer edinmek gibi. Bazı mevki, makam ve mansipleri ele geçirmek gibi. E mesela bunlar ne değildir? Bunlar tamamen ve kesinlikle Allah şirki yollar ve batıl yollar olduğu gibi için kimsenin bunlara tevessül etme gibi bunlara teveccüh etme gibi bir hakkı söz konusu değildir. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki Nas hem karşı çıkmamızı hem karşı çıkmamızı şeklini bize ne yapmıştır? Bize göstermiştir. Anlaşıldı mı? Evet. Devam edelim. 6- Mürtep yöneticilere <gülüyor> ve destekçilerine karşı cihat etmek meşru ma ıı, mazereti olanlar dışında her Müslümanın üzerine farzayın hükmündedir. Cihadın üç yerde kişi üzerine farzayın olacağını belirtmiştir. Düşmanı Müslüman Müslümanlara ait bir yeri işgal etmesi cihadın farzayın olduğu hallerden biridir. Günümüzde Müslümanlara musallat olan mürted yöneticilerin, dur, mü, mü, e, yöneticilerin durumu budur. Bunlar Müslümanların başına musallat olan kafir düşmanlar olur. onlarla savaş, savaşmak farzayın hükmündedir. Bu nedenle Kadı Iyad e, Müslümanların kafir yöneticiye karşı ayaklanması vaciptir der. İbni Hacer'in Rahimahullah her Müslümanın e, bu yöneticilere karşı çıkması konusunda söyledikleri ise daha açıktır. Şöyle de, yönetici yöneticinin kafir olması durumunda yönetimden indirilmesi konusunda icma vardır. Bunu e, bunu yerine getirmek tüm Müslümanlar üzerine farzay hükmündedir. nedir? Uba, ubade Bin Samit'ten radıyallahu anhu rivayet edilen hadisten anlaşılan da budur. Şimdi biz daha önceki dersimizde ne görmüştük? Biz daha önceki dersimizde şunu görmüştük. Şayet e, cihat normalde genel hüküm olarak farz-ı kifayedir demiştik. Öyle değil mi? Yani bir grup yaptığı zaman diğerlerinden farziyetin düştüğü <gülüyor> farz kısmındandır demiştik. Lakin şayet üç yer vardır ki demiştik, cihat her Müslümanın üzerine imkan dahilinde farz-ı olur. Düşman bir beldeye girdiği zaman... İki ordu karşı karşıya geldiği zaman ve imam insanları cihada çakırdığı zaman demiştik. Düşman bir beldeye girdiği zaman. Şimdi bugünkü yöneticiler, velev bir dönem İslam beldesi olan yerlerde olsalar bile, bunlar kendileri bizzat mürtet midirler? Veyahut da bunlar kendileri bizzat kafir midirler? Kafirdirler. Veyahut da kimine göre mürtettirler. Tamam mı? Peki bunlar bu bölgede yaşayan kendi halindeki kafirler midirler? Yoksa bunlar hayır bizzat kafir olup aynı dış düşman nasıl geldiğinde yönetimi ele geçirip beldeyi istila edip kendi ahkamını uyguladığı gibi bunlar da geldikten sonra İslam ahkamını iptal edip kendi koydukları veya dışarıdan ithal ettikleri kanunları mı e şey yapıyorlar? E kanunları mı uyguluyorlar? Tabii ki ya kendi koydukları veya dışarıdan getirdikleri kanunları uyguluyorlar. Ha o zaman bunlar ile dışarıdan gelen şey arasında bir fark yoktur. Bunlar ile dışarıdan gelen düşman arasında ne yoktur? Bir farkı yoktur. Öyleyse ha dış düşmanı istila etsin, ha içeriden bizim kendi cildimizden olan düşman istila etsin fark etmez. Bu bölgelerde de cihat herkesin üzerine farz aynıdır diyor Şeyh. Yani buradan yola çıkaraktan hani velev bu yöneticiler kafir olduğu zaman bunları azletmenin var olduğunda icma olmasa bile, olmasaydı bile yani bu konuda diyelim hiçbir şey olmasaydı kafir yönetici varsa ne olur? gibi bu konuda icma olmamış olsaydı bile böyle e, şayet e, kafirin beldeyi istila etmesiyle beraber cihadın farza aynı olmasından yola çıkaraktan bu kafirlerinde bu beldeleri istila etmesinden yola çıkaraktan ne yapılması bu e, bunların azredilmesinin bunlara karşı çıkılmasının farz olduğunu yapılırdı farz olduğu farza aynı olduğu ortaya çıkardı anlaşıldı mı Evet Bir de burada diyor ki bu tip durumlarda <gülüyor> meşru mazereti olanlar dışında cihat herkesin üzerine farz aynıdır. Yani düşmanın beldeyi istila ettiği yöneticinin kafir olduğu durumlarda. Peki meşru mazeretler nelerdir? Kim sayacak? Hastalık, acizlik, yaşadık, kadın olması, ee, sakat olmalı. Hastalığa dahil o. Hastalığa dahil. Mal bulamama. Mal bulamama. Başka? Şöyle. Hı? Buluğa ermeme vesaire. Başka? Akıl. Hı? Akıl. He onlar tamam doğru da yani bizim meşru mazeret derken onlar zaten köklü mazeret yani hiç bu mazeretten kastımız aslında mazereti yok adamın. Sonra ortaya çıkan hadis bir durum mesela. <gülüyor> yani mazeret teşhir şey ediyor. Akıl olmadı da. hiçbir şey adamın üzerine farz <gülüyor> Bir emrin insanı geride bırakması. Yani emir diyelim ki adamı geride bıraktı. Bu nedir? Bu meşhur bir mazerettir. Öyle değil mi? Niye? Çünkü Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin geride bıraktı. Veya emirden izin alıp e, geride kalanlar belli bir sebepten dolayı emirden izin alıp Hazreti Osman'ın işte eşi çok kötü hasta onu bırakıp çıkamıyor. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan izin e, istemesi vesaire. Yani emirin insanı geride bırakması bu nedir? Meşhur bir mazerettir. İki hastalık. Hastalık nedir? Sakatlık. Öyle değil mi? İşte e, e, körlük, ağmalık vesaire bütün insanın organlarına tahluk eden özürlerin hepsi buna nedir? Özürlerin hepsi buna dahildir ki Allah azze ve celle de ayet-i kerimede bu tip insanların üzerine bir harac olmadığını, bir sıkıntı olmadığını açık şekilde ifade ediyor. 3- Kişinin ne yapamaması? Kişinin nafaka bulamaması. Yani cihada çıkmak için gerekli olan binektir, silahtır, paradır vesaire. kişinin bunu ne yapamaması? kişinin bunu bulamaması. Bunlar hepsi nedir? Bunlar meşru mazerettir. Şayet bir de ayrıyette nedir? Kuvvet halinin olmaması. Yani insanlarda, üzerine cihadın farzahin olduğu insanlarda kuvvetin cihad edecek kadar kuvvete sahip olmamaları da nedir? Aynı zamanda meşru bir mazerettir. Bu mazeretler söz konusu olduğu zaman kişi farzahin olan cihattan geri kalmakla da ne olmaz? Günahkar durumuna düşmez. Lakin bu ve benzeri mazeretler yani meşru mazeretler sınıfına giren e şeyler e, olmadığı zaman ve cihat da farz-i ayinsa her geçen gün insanların aleyhine günah olarak ne yapar? İnsanların aleyhine günah olarak işler. Evet. Bu tavuklara karşı... Şey devam etsin ama yavaş yavaş okuyarak devam etsin. Bu tavuklara karşı cihatın farz-i ayin olması bütün Müslümanlara ulaştırılması gereken vacip bilimlerdendir Böylece her Müslüman allah Teala tarafından bu tavuklara karşı savaşmakla yükümlü kaldığı bilinmelidir. Bu tavuklar dinlerine sarılan Müslümanlar ile sıradan halk arasında öldürücü bir ayrılı duvarı örmektedirler. Böylece halkın cehaleti ve suskunluğu arasında dinlerine sarılan Müslümanları rahatlıkla vurabilmektedirler. Halbuki bu halkın içerisinden her bir kişi Müslüman olduğu sürece bu tavuklara karşı çıkmak, çıkma farziyeti konusunda yükümlüdür. Hatta fasık dahi olması bu farziyeti kişi üzerinden düşünmez dinlerine sarılan Müslümanların tavukların kendileriyle halk arasında, halk arasında ördükleri duvarı kaldırmaları gerekir. Bu ise bireysel ve kitlesel davet yolu ile halka cihat farziyetini anlatmakla olur. Böylece cihat meselesi sadece bir gün ve bir gece ortadan kaldırabilecek küçük bir azınlığın meselesi olmaktan çıkar. Ve bütün Müslümanların meselesi haline gelir. Bu şekilde cihat, cihat belli bir takım kişilerin değil herkesin görevi olur. İşte o zaman tavların ve işbirlikçilerinin kıymeti kopar. Kıy kıyameti kopar. Küfür <gülüyor> ve cinayetleri ortaya çıkardık e, çıkarı çıkarıldıktan sonra Allah'ın izniyle az dediğimiz az edilmeleri gerçekleşir. Allahu Teala şöyle buyurur. Onların sizin çıkardığı onları sizi çıkardığı yerden siz de onları çıkarın. Bir kutsi hadiste e, ise Allahu Teala şöyle buyurur, buyurur. onlar senin çıkardıkları gibi sen de onları çıkar taoțilorın propaganda ile ve halkı cahilleştir cahilleştirerek dinlerine sarılan Müslümanları halkın arasında dışladıkları gibi onlara karşı cihadın farz olduğunu anlatılmasıyla halkın aydınlatılması ve bilgi bilgilendirilmesi gerekir. Taoțilorın dinlerine sarılan Müslümanları mallarından ve yakınlarından ya yakınlarından yakınlarından soy, soykırttayıp çıkardıkları ve geçip geçim imkanlarını ellerinden aldıkları gibi Allah'a ve Resulü'ne karşı savaş maksadıyla orduları donattıkları mal ve servetlerden de bu tağutların soyutlanması gerekir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırır. Burada mu? duralım istersen. Şurada Allah'a ve Resulünle karşı demiş ya, Şuradan <gülüyor> devam edersin. Şurada duralım. Şimdi normalde Şeyh diyor ki arkadaşlar bakın. Bu tağutlara karşı cihadın farz olduğunu bütün diyor halka anlatmamız lazım. Yani bütün insanlara diyor bizim bunu anlatmamız lazım. Niye? Çünkü diyor tağutlara karşı cihat azınlık bir kesimin meselesi olmaktan çıkar. Bu bütün insanlığa meselesi haline gelir. Ve bu şekilde diyor tağutların pisliği ortaya çıkar. Çünkü tağutlar kendileriyle, dave, İslam davetçileriyle halk arasında çok kalın duvarlar ölmüşler. Yani kendi küfürlerini, pisliklerini, zındıklıklarını, işte cinayetlerini, zulümlerini gizledikleri kalın duvarlar ölmüşler. Ondan dolayı sanki cihat, tağutlara mücadele, tağutların şirkini beyan etmek sadece davetçilerin göreviymiş gibi bir şey çıkmış ortaya. Yani halkın hiç alakası yok bu mevzuyla. Sadece davetçilerle tağut karşı karşıya. Diyor ki e, şeyh, mesela şöyle düşünün, bu tağut, bunlar şey Bunlar davetçiler, burası halk değil mi? Hep tağutların karşısına davetçiler duruyor. E, davetçiler de zaten toplumun seçkin insanları. Yani Allah için bir şeylerden geçebilecek kadar önde gelen insanlar. E, bunlar da çok azınlık olduğu için hemen bitiyor. Şeyh tabir caiz diyor ki bunların şuradan geçip buraya gelmesi lazım. Halkla tağutu karşı karşıya getirmeleri lazım. Yani davetçiler arka tarafa gelecekler. Yönlendirici, teşvik edici, yol gösterici, arkadan itici olacaklar. Halkla şey karşı karşıya gelecek diyor. Ee, tağut, halk tağutun yüzünü görecek. Şimdi burası doğru, bunda bir şey yok, burada bir problem yok. Yani bu anlattığı menheç olarak, usul olarak gerçekten olması gereken şey bu. Çünkü bir azınlık tek başına bir şey yapamaz ancak halkın desteği. Lakin burada bir vaka problemi var. Yani soruyu şuradan sormamız lazım. Bizim halkımız tağutu ve tağutun hükmünü biliyor da sadece ona karşı mücadele etmesi gerektiğini mi bilmiyor? Yoksa bizim halkımız zaten tağutun ne olduğunu bilmiyor. Yani bu sorunun cevabı aynı zamanda burada şeyhin anlattığı konunun da cevabı olur. Bizim halkımız, içinde yaşadığımız toplum gerçekten tağutu tanıyor, tağutun kafir olduğunu biliyor, Allah'ın dışında ilah olduğunu biliyor ama ya korkaklığından, ya dünyaya olan düşkünlüğünden buna karşı çıkması gerektiğini mi bilmiyor? Yani böyle bir halkla mı biz? Yoksa bizim halkımız zaten dine girişin temel şartı olan tağutu mu tanımıyor? Soruyu buradan sormamız lazım. Halk tağutun ne olduğunu bilmiyorsa, tağutu inkar etmesi gerektiğini bilmiyorsa, nasıl İslam'a girmesi gerektiğini bilmiyorsa, bunlara tağuta karşı mücadele etmenin farziyetinden önce, önce bir bu tağutun kafir olduğu, iki bu tağutun düşman edilmesi gerektiği, üç bu tağuttan iştinap edilmesi gerektiği sonra bu tağuta karşı velâ beranın en üst seviyesi olan cihadın yerine getirildiğinin anlatılması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle olmazsa, bu ne olmaz? Bu böyle olmazsa, bu olmaz. O zaman ne olur? O zaman tevhid geri planda kalır, cihad ön plana çıkar. O zaman ne olur? Tevhid geri planda kalır, cihad ön plana çıkar. Onun için biz eğer üç şeyden bahsediyorsak, yönetim, davetçiler ve halk Tekrar söylüyorum. Üç şeyden bahsediyoruz. Üç esasdan bahsediyoruz. Yönetim yani tağuta karşı mücadelede yönetim, tağut, davetçiler, İslam, İslami hareket ve halk. Öyle değil mi? Önce en başta çünkü e, hükümler isimlerin arkasından gelir. Öyle değil mi? Hükümler İslam'da isimlerin arkasından gelir. Ne demek? Önce birine isim verirsin. Ondan sonra o ismin getirdiği hükümleri açıklarsın. Yani bu adam kafirse küfür ahkamı uygulanır. Önce kafir ismini alır, sonra küfrün ahkamını alır. Müslümansa önce İslam ismini alır, ondan sonra İslam ahkamını alır. Fasıksa önce fasık ismini alır, ondan sonra fıskın ahkamını alır. Öyle değil mi? Önce bir bunların ismini belirlememiz lazım. Yani yönetim tamam tağut, her tağut tağut olmadan önce kafirdir, ondan sonra tağuttur. Tamam burası kafir, İslami hareket İslam, Müslüman İslam için çalışıyor. Peki bu halk ne? Yani bu halk eğer Müslüman bir halksa diyeceğiz ki işte bunlar biraz geri kalmış, dünyaya dalmış, cihadın farziyetini unutmuş, bunları teşvik edeceğiz. Ama yok eğer bu halk henüz Müslüman olmamış bir halksa, henüz İslam'la tanışmamış bir halksa, bizim önce bunlara neyi anlatmamız lazım? Önce bunlara İslam ahkamını uygulayabileceğimiz İslam ismini alabilecekleri kadar bir İslam'ı anlatmamız lazım. Öyle değil mi? Ondan sonra tağutun işte hükmü, önce tağutun ismini öğrenecekler tağut olduğunu bilecekler, tağut'un hükmünün küfür olduğunu bilecekler sonra tağut'un ahkamını bilecekler tağuta karşı cihad etmek farzdır vesaire değil mi yani önce ismi öğrenecekler bunun ismi nedir? yani biz tağut dediğimizde ne yap? tavuk mu demeyecekler önce tağut'un ne olduğunu tağut dediğinde tağut ismini adam anlayacak ondan sonra tağut'un ahkamını bu insanlar öğrenecekler burası anlaşılıyor değil mi? bu, bu mevzu net bir şekilde anlaşılıyor ha şimdi burada. Çok ciddi bir e, şeye geleceğiz, e, çok ciddi bir e, ikinci meseleye geleceğiz, bu bugünün gündem meselesi. Şimdi iki grup insan var, iki grup insan var. Birinci grup insan şöyle düşünüyor. Diyor ki, e, bir bu yönetimler tağuttur, bu toplumda şirk toplumudur. İslami hareketin önce bu topluma tevhidi öğretmesi lazım, tevhidi öğrettikten sonra Bunları tağutun karşısına alıp koyması lazım. Tamam bunda bir şey yok. Doğru olan da ne? Doğru olan da bu. İkinci bir grup insan var. Diyor ki hayır. Hiçbir problem yok. Yani tamam yönetim tağut. Biz İslami hareketiz. Ama halkta gayet iyi, Müslüman, dört dörtlük vesaire. Hiçbir problem yok halkta. Bizim zaten bunlarla işimiz yok. Bunlar Müslüman sınıfına bile girmiyorlar. Öyle değil mi? Yani bu insanlarda hiçbir problem yok diyen insan, bu kadar şirki görmezden gelen insan, bunlarda bir problem. Zaten bunları şeydir, e, bunlarla bizim uzaktan yakından bir alakamız yok zaten. İkinci bir grup insan var, onlar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki, yönetim küfür yönetimi, biz İslami hareketiz, bu halkın amellerinde yüzlerce küfür, yüzlerce şirk var, bunu inkar edecek bir şey yok, bu toplumun fiillerinde küfür var, şirk var, lakin toplum tevilden dolayı şirke giriyor. Toplum cehaletten dolayı küfre giriyor. Toplum bilmediğinden dolayı e, küfre giriyor. Ve diyorlar ki bunlar. Bizim diyorlar bugün yapmamız gereken biz bunları insanlara anlatamayız diyorlar. Çünkü biz bir taraftan doğruyu anlatırken küfür bir taraftan din kanalıyla, diyanet kanalıyla küfrünü tekrar insanlara pompalıyor. Öyle değil mi? Yani diyorlar önce küfür düzenini kurmuş. Küfür düzenini kurduğu için de küfrü düzenli bir şekilde veriyor insanlara. Yani biz ne kadar insanlara doğruyu anlatsak da biz bireysel olarak doğruyu anlatıyoruz, devlet ise kitlesel olarak küfrü din adı altında insanlara işliyor. Tamam diyor bunların amellerinde küfür var, bunda bir problem yok ama bunun sebebi tağuttur diyor. Onun için önce tağuta karşı mücadelenin başlaması lazım. Şayet diyorlar biz tağuta karşı mücadeleyi yaparsak ve bunda başarı elde edersek o zaman diyor biz halka gerçek dini ortomotikmen gösterebileceğini, kitlesel olarak gerçek dini halka göstereceğiz. Bu doğru mu? Yanlış. Ama kişi dinden çıkaracak bir yanlış mı? Değil. Yani şu anda tevhid ehlinin arasındaki, daha önce de anlatmıştık, bu menheş problemi. Tevhid ehlinin arasındaki bu ney? Bu bir menheş problemi. Bir, birinci grup yani racih olan, efdal olan da budur zaten. Diyorlar ki bu yönetim küfür yönetimi, toplum da küfür toplumu. İslam'la tanışmamış bir toplum bu. Bizim önce bu topluma toplumun kendi ismini öğretmemiz lazım. Yani ne olduklarını İslam'ı öğretmemiz lazım. Sonra bu yönetimin ismini, isminin peşine hükmünü öğretmemiz lazım ki bütün rasullerin şeyi de bu şekilde olmuştur. Yani rasuller kendini İbrahim aleyhisselamın dinine nispet edip de küfür işleyen insanları Mekke'nin yönetimine karşı ayaklandırmak yerine önce bunlara kendisi sıkıntı çeke, çeke çok sabırla uzun bir dönem tevhidi anlatmıştır. Ki Mekke'de istila edilmişti. Öyle değil mi? Yani Mekke'de İbrahim Aleyhisselam'ın toprakları, tevhid toprakları küfür tarafından istila edilmişti. Şirk orada hakim olmuştu. Aynı bugün gibi. Yani bugün de insanlar bir dönem kendilerini Resulullah'a nispet etmiş. Sonra şirk hakim olmuş insanlarda. Resulullah böyle yapmadı. Yani köleleri, mazlumları, tağutun maddi manevi ezdiği insanları tağuta karşı ayaklandırmadı. Öyle değil mi? Önce tevhidi anlattı insanlara. Anlattı, anlattı, anlattı. Sonra tevhid oturduktan sonra Hicret, hicretten sonra cihad etti. Bu raci olan görüş. Tevhid ehli olanların ikinci şu anki piyasada ikinci görüş şu, bütün dünyada. Tamam doğrudur, halkın amellerinde şirk vardır ama halk isteyerek şirk koşmuyor. Yani cehaleten, tevhiden yönetimin saptırmasıyla e, şirk koşuyor. Onun için biz halka ne kadar anlatırsak anlatır, anlatalım bu uzun bir yoldur. Yani semeresini biz bunu göremeyiz. Biz önce insanları tağutun zulmünü yani insanlara maddi manevi yaptığı zulmü ortaya çıkarıp İnsanları tağuta karşı işte belli bir seviyeye getirip tağutu zaten indirdik mi, azlettik mi, icmanı, hükmünü yerine getirdik mi? Zaten ne olacak diyorlar? Halka biz gerçek dini ne yapacağız? Gerçek dini öğreteceğiz diyorlar. Bu bir din ayrılığı değildir. Bu ne de Bu bir menheç ayrılığıdır. Öyle değil mi? Bu ne değildir? Bu bir din yani bizimle bu fikri savunan insanlar arasında dinlerimiz farklı değil yani. Aynı dine mensubuz. Tevhitte dinin aslında hepimiz müttefikiz. Yani şunlar şunlar şunlar şirktir denilen konularda hepimiz bunlarla müttefikiz. Sadece bu şirk nasıl izale edilecek onda problem yaşıyoruz. Öyle değil mi? Yani menheç, şirki izale etme noktasında bir problemi ne yapıyoruz, bir problem e, yaşıyoruz. Biz diyoruz ki bu menheç Resullerin menhecine aykırıdır ve bunun semeresi de yoktur. Yani bugün dünyada böyle düşünüp böyle hareket eden nice kardeşlerimiz semere toplamak yerine habire geriye gidiyorlar. Çünkü saflarda şirkin olduğu açığa çıkıyor sürekli. Safında şirk olan yerde de Allah'ın yardımı gelmez zaten. Öyle değil mi? Safında şirk olan yerde Allah'ın yardımı gelmez. Şimdi sen diyelim insan, adam, insanlara tağutun zulmünü ön plana çıkarıp insanları bir araya topladın. Misal, hem küfrünü de ön plana çıkarıyorsun ama halkı halkın içindeki şey ne? İşte bak bunlar zulmediyorlar, para alıyorlar, milletin malını yiyorlar, fuşa izin veriyorlar vesaire vesaire. Bir bakıyorsun adam tamam bu noktalarda hassas ama bir geliyor adamın amellerinde dünya kadar şirk var. Sen şimdi bu adamla omuz omuza savaştığınız zaman bu taifenin üzerine Allah'ın yardımı ne yapmaz? Allah'ın yardımı gelmez. Niye? Allah'ın yardımının gelmesi için önce safların şirkten tecerrüt etmesi lazım. Safların ihlas üzere sadece Allah'a ibadet eden saflar haline gelmesi lazım. Onun için böyle düşünen kardeşlerle böyle düşünen kardeşler arasındaki fark sadece menheç farkıdır, din farkı değildir. Öyle mi? Ama o birinci taife, yani velev yönetimi, küfür yönetimi kabul etse bile hayır halkta hiç bir problem yok, halk dört dörtlük Müslüman diyen taife, bunlarla bizim aramızda din farkı var. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bunlar şirki görmüyorlar. Yani halkın içerisinde bulunduğu şirki, küfrü yokmuş gibi davranıyorlar. Bunlar ise yani ikinci zikretmiş olduğum yani bizim kardeşimiz dediğim insanlar bunlar ise itikatlarında yanlış, menheçlerinde yanlış olmakla beraber yani biz bunu kabul etmemekle beraber ama aramızdaki ayrılık ne değildir? Din ayrılığı değildir. Aramızdaki ayrılık menheç ve itikadın bazı konularındaki problemlerdir. Ama bu kesinlikle din ayrılığını ne yapmaz? Din ayrılığını gerektirmez. Bu mevzu anlaşıldı mı? Bu mevzu önemli bir mevzu. Tabi şeyh yani bu kitabın yazarı olan şeyh Düne kadar bu görüşü savunanlardandı. Bugün ise benim dediğim şeyi savunuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Cezavine girdikten sonra tabi Allah alem. Yani savunuyor derken kendisine bu fikir nispet ediliyor. Yani artık doğru mudur? Çünkü adam cezaevinde. Biz cezaevinde durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Onun için ona bir kitap nispet ediliyor. O kitapta bu görüşü savunuyor. Yani bugün yönetimlere karşı cihadın semeresinin olmadığını, bunun Müslümanlara gün kaybettirdiğini, önce e, bu anlamda tevhid-i bilincin verilmesi gerektiğini şu anda savunduğuna dair bir kitabı var. El-Vesika diye bir kitap e, yazdığı iddia ediliyor Mısır cezaevlerinde Bu kitabı makale makale Abdülkadir ibn-i Abdülaziz'e ait olduğu söyleniyor. Bir gazete yayınladı, bir de bir kitap halinde de aynı zamanda e, çıktı. Şiddetli bir şekilde işte El-Kaide'yi eleştiriyor tabii e, aynı zamanda vesaire Yani e, tabii bu kitap ona ait midir değil midir? Allahu Aleyh. Yani biz onu ee, şey yapmıyoruz. Ee, biz onu bilmiyoruz. Lakin burada benim söyleyeceğim şey bu mevzuyla alakalı yani şeyhin o ilk dönemlerinde yani bu kitapları yazdığı dönemde bu fikri o da savunuyor. Yani her tarafta mutlaka cihadın başlaması gerektiğine yönelik. Tabii şu anda daha farklı söylediği iddia ediliyor. Ama bu anlattığımızdan sakın şu çıkmasın ortaya. Bak tekrar söylüyorum. Bu anlattığımızdan Sakın şu çıkmasın ortaya, cihadın zaten var olduğu, başlamış olduğu yerlerde millet cihadı bıraksın, otursun, insanlara bir şeyler anlatsın, kesinlikle bunu söylemiyoruz yani. Cihad zaten bir yerde başlamışsa, artık bir kere cihad ne olmuştur orada? cihat bir kere başlamıştır ve bütün Müslümanların oraya yardım etmesi gerekir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere bir şey başlamışsa, yola çıkılmışsa, artık esasları, hususları kurulmuşsa, tüm Müslümanların da oraya ne etmesi gerekir? Yardım etmesi. Hem maddi, hem manevi, hem bedensel olarak yardım etmesi gerekir. Sakın! Bu söylediğimizde he o zaman işte falan yerde cihat var falan yerde onlar da dursun otursun millete bir şey anlatsın. Kesinlikle bunu ne yapmıyoruz. Kesinlikle bunu kast etmiyoruz. Anlaşıldı mı? Biz henüz cihadın başlamamış olduğu insanlara cihada hazırlık yaptığı yerlerden konuşuyoruz. Anlaşıldı değil mi burası? Evet. Allah'a veresin. Yok, Tağutların dinlerine sarılan Müslümanları. Bak Tavukların dinlerine sarılan Müslümanları mallarından ve yakınlarından soyutlayıp, soyutlayıp çıkardıkları ve geçecek imkanlarını ellerinden aldıkları gibi Allah'a ve Resulüne karşı savaş maksadı ile orduları donattıkları mal ve servetlerden de bu tavukların soyutlanması gerekir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen Allah'ın dinine ve Resulüne yardım eden fakir muhacirler. Fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar e, bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş hakkında tıklık bedduasında bulunmuştu. Yavaş oku biraz sakin oku. Abdullah bin Mesud şöyle der. Koreş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı galibet olarak ona direndikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Yusuf'un yedi şeyi gibi onlara karşı bana yedi şey ile yardım et dedi. Daha sonra Kureyş dolayı bir yıl boyunca kemik ve ölü yedi. Bu tavuklara mecbur e, kalmadıkça gümrük, vergi ve benzeri şekillerde mal vermek Müslümanlar için haramdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Günah ve haksızlık üzerine yardımlaşmayın. Mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. Bilinmelidir ki bu tavukların ne kanunları ve ne de hüküm hükümetleri meşhur değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim dinimizden olmayan bir amel işlerse o reddedilir. Evet. Şimdi bugün mesela diyelim ki bu tağutlar Müslümanlara karşı <gülüyor> duruyorlar. Müslümanları yurtlarından çıkarıyorlar öyle değil mi? Yani birçok şey yapıyorlar Müslümanlara zulmediyorlar. Bunu neyle yapıyor adam? Yani mesela diyelim ki gece yarısı geliyor bir Müslümanı evinden çıkarıyor, götürüyor. Kimisini yurt dışına atıyor, kimisini cezaevine atıyor, kimisine işte işkence yapıyor vesaire. Ne ile bunu yapıyor bu adam? Bir güçle yapıyor değil mi? Elinde bir güç olması lazım ki bu gücü yapsın. Peki bu gücün temelinde ne var? Para var. Öyle değil mi? Bu gücün temelinde mal var. Yani maddi güçlerinden dolayı. Mesela örnek veriyorum, diyelim ki bu tağutun bin beş yüz tane askeri var. Bu bin beş yüz tane askerle Müslümanlara diyor. İşte bu bin beş yüz tane askeri besleyemese bunlara silah veremese, bunlara eğitim veremese, bunlara maaş veremese bu adamlar bunu askerlik yapabilirler mi? Yaparlar mı veyahut da bunu askerlik? Yapmazlar. Bu sistem yürür mü? Bu sistem yürümez. Ha öyleyse nasıl ki tağutlar bunu bu şekilde yapıyorlar, Müslümanların da aynı bu şekilde bir şeyler düşünmesi lazım. Yani maddi, mali güç oluşturması lazım. Zamandan zamana gücün mefhumu değişir. Zamandan zamana gücün mefhumu değişir. Belli bir dönemde güç insan merkezlidir, başka bir dönemde güç makina merkezlidir, başka bir dönemde güç eğitim merkezlidir, başka bir dönemde güç para merkezlidir. Öyle değil mi? Şu anda gücün merkezi nedir? Şu anda gücün tek merkezi maddiyattır. Öyle değil mi? Madde olduğumu makina de olur, madde olduğumu eğitim de olur, madde olduğumu adam da olur. Öyle değil mi? Merke Asli merkez vardır hiç değişmez, o imandır zaten. Yani asli merkez hiç değişmez, o imandır. Her zamanda ve mekanda aynıdır. İman en belirgin güç kaynağı imandır. Daha sonra maddiyattır, e, zamandan zamana değişir. Bu zamanın en belirgin güç kaynağı nedir? Maddiyatır. imandan sonra maddiyatır. Şimdi, tağutlar kendi maddiyatlarıyla Müslümanlara karşı bunu yapıyorlar. O zaman Müslümanların iki şeyi öğrenmesi lazım, Şeyh'in anlattığı. Bir, maddi imkanlar hazırlamaları lazım. İki, tağuta giden maddiyatın önünü kesmeleri lazım. Anlaşıldı mı? Bir, maddi olaraktan Müslümanların e, kendi imkanlarını hazırlamaları lazım. İki, maddi olaraktan ne yapmaları lazım? Oraya giden yolları kapatmaları lazım. Resulullah ne yapmış? Bir, fiili olarak Mekke'nin mallarına saldırmış. Mesela ne yapmış? İşte diyelim ki e, Bedir gününde. Bedir'de asıl savaş ne içindi? Kervanı vurmak içindi. Öyle değil mi? Çıkıp müşriklerle savaşmak için çıkmadılar. Kervanı vurmak için çıktılar. Müşriklerin kervanlarına saldırmış. İki, ve dua etmiş sözü olarak. Sürekli Allah'ın onlara mal yönünden bela ve musibet vermesine dair Peygamberimiz ne yapmış? Peygamberimiz dua etmiş ise Müslümanların da böyle yapması lazım. Yani tağutlara karşı maddi bir güç oluşturmaları lazım ve tağutlara giden yolları kapatmaları lazım. Mesela bu ne gibi olabilir? Vergidir, gümrüktür vesairedir. tağutun güçlendiği şeyleri zaruret olmadığı müddetçe, mecburiyet söz konusu olmadığı müddetçe Müslüman ne yapmamalıdır? Müslüman bunlara vermemelidir. Zaten bir insan ona destek olmak kaydıyla, ona destek olmak kastıyla vergi verirse bu küfre girer. Yani hani para vereyim işte benim vatan borcumdur vesaire, devletin şuyudur buydur diye verirse bu adamı küfre sokar zaten. Bizim konuştuğumuzda ince de Müslüman zorla verir yani istemeye istemeye verir. Şayet diyelim ki böyle bir şey yoksa Tağut'a giden yani para ve maddi olaraktan tağut'a giden yolları ne yapması lazım? Bunları kapatması lazım. Oraya giden yolların hepsinin önünü alması lazım. Ama şayet diyelim ki Müslümanlar eman içerisinde yaşıyorlarsa, bir takım şeylerde söz vermişlerse, yani sağlam duracaklarına dair söz vermişlerse, o zaman asıl olan nedir? Sözlerinde durmalarıdır. Niye? Çünkü Resulullah Mekke'de müşriklerden aldığı emanetleri tekrardan onlara ne yapıyor? Geri çeviriyor. Neden? Çünkü emanetler geri alınmak için verilmiştir. Sadece sen belli bir anlaşma üzerine e, yapıyorsan ve henüz cihat ahkamı da açıka çıkmamışsa o zaman asıl olan nedir? Asıl olan Müslümanların sözlerinde durmalarıdır. Asıl olan nedir? Asıl olan Müslümanların sözlerinde durmalarıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Müslümanların kâfirlerin mallarını kuvvet yolu ile e, ganimet olarak ve hile yolu ile fey olarak almaya çalışmaları da vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kullanması amacıyla Kureyş'in mallarını almak için çıkmıştır. Bedir Savaşı'nın sebebi de budur. Burada duralım. Şimdi burada diyor ki Müslümanlar kâfirlerin yolunu galebe yoluyla ne yapabilirler? Kuvvet yoluyla e, ganimet olarak alabilirler. Şimdi normalde mesela diyelim ki örnek veriyorum. Şirk toplumunda yaşıyoruz. Ve işte yönetimle diyelim ki şirk yönetimi ne yapacak yani? Mesela normalde bir insanın kanı ve canı ne ile helal olur? Ne ile haram olur? Bir insanın kanı ve canı ne ile helal olur? Ne ile haram olur? Ne demek bu? Şayet bir insanın canı ve manı, malı helalsa Müslümanlar onu alabilirler. Değil mi? Zorla da olsa onu alabilirler. Şayet bir insanın malı ve kanı haramsa, Müslümanlar onu alamazlar. Başlangıç olarak bir insanın malını ve canını ne haram kılar? Kelime-i tevhid haram kılar, öyle değil mi? Bir insan İslam'a girmek kaydıyla, Müslüman olmak kaydıyla, kelime-i tevhidi söylediği anda malını ve canını, yani bir kafir ha bir insan derken, kafiri söylüyorum. Bir kafir veya bir müşrik veya şirk toplumunun bir bireyi, yani kendisine müşrik muamelesi yapılan bir insan, kanını ve malını neyle şey kılar? Ee, haram kılar İslam alametlerinden birini ızhar etmekle is İslam alametlerinden birini ızhar etmekle kişinin malını ve kanını haram kılar ne demek? yani Müslümanlar onun malını ve kanını bir daha ondan küfür görmedikleri müddetçe ne yapamazlar alamazlar peki nedir İslam alameti? İslam alameti belli bir şey değildir İslam alameti her zamanda ve mekanda değişebilen bir şeydir nedir? hangi toplumda olursa olsun Müslümanı kâfirden ayıran her şey, sadece Müslümanlara has olan her şey İslam alametidir. Öyle değil mi? Müslümanla kâfirin ortak yaptığı bir şey İslam alameti olamaz. Müslümanla kâfirlerin ortak yaptığı bir şey ise İslam alameti olamaz. O zaman birinci, yani kişinin bir kâfirin malını ve canını haram kılan, Müslümanların onu alamayacağı duruma sokan şey nedir? Kişinin İslam alametini ızhar etmesidir. <gülüyor> İslam alameti nedir? İslam alameti sadece Müslümanlara has olan ve Müslümanları müşrikten ayıran şeylerdir. Herhangi bir müşrikten bir İslam alameti gördüğümüz zaman onun malını ve canını ne yapamayız. Onun malını ve canını alamayız. Niye? Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "Men kâle lâ ilâhe illallah ve kefer bimâ yu'badu min dûnillah, harum mâluhu ve damuhu ve hisâbuhu alallâh." Kim lâ ilâhe illallah der? ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse onun malı ve canı ne olmuştur? Onun malı ve canı haram olmuştur diyor peygamberimiz. Başka bir hadiste "Emirtu en uqatila en-nase hatta yashhadu en la ilahe illa Allah ve anni muhammadan rasulullah" Ee, ben insanlar kelime-i iki taraflı söyleyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Fe in kaluha asammuni dima'uhum ve amwaluhum. Eğer onu söyledikleri zaman benden mallarını ve canlarını ne yaparlar? Koruma altına almış olurlar. La ilahe illallah nedir? La ilahe illallah Resulullah'ın döneminde müminlerle müşrikleri birbirinden ayırdığı için İslam alametiydi. Öyle değil mi? Sadece müslümanlara has olan müşriklerin asla söylemediği bir kelime olduğundan dolayı İslam alametiydi. Ve bunu söyleyen insanın da malı ve kanı koruma altına alınıyordu. Evet la ilahe illallah peki bizim günümüz için geçerli midir bu? La ilahe illallah İslam alametidir ama bizim günümüzde yeterli bir alamet değildir. Niye? Çünkü artık hem müşrik söylüyor la ilahe illallah hem de Müslüman söylüyor. Yani Müslümanı müşrikten ayıran bir şey değildir. Mesela Peygamberimiz döneminde hac, hac, İslam alameti kabul ediyor muydu? Ediliyor muydu? Yani haç yapanı malını almayın, öldürmeyin, Müslüman din deniliyor muydu? Denmiyordu. Niye? Çünkü hac da İslam'ın rükünlerinden. Ama haç hem müşriklerin hem Müslümanların yaptığı ortak bir şey. Yani müşrikleri Müslümanlardan ayırmıyor. Ondan dolayı ne değildi? İslam alameti değildi. Başa dönüyorum. Bir kafirin, veya bir müşrikin müşrik toplumun bir üyesinin malı ve kanı neyle haram olur bir İslam alametlerinden herhangi birini ezar etmesiyle 2- eman anlaşma vesaire Müslümanlarla onlar arasında bir eman söz konusu olmuşsa o zaman da o müşrikin malı ve şey nedir malı ve kanı haramdır o müşrikin malı ve kanı Müslümanlara nedir haramdır eman nedir Peygamber Aleyhissalatu Vesselam mesela Mekke'ye girdiği zaman öyle değil mi? İşte Hz. Ali bir tane müşriği öldürmek istiyor. Ümmü geliyor diyor ya ben buna eman verdim. Bu bunu öldürmek istiyor. Peygamberimiz diyor laqat ecerna men ecerte ya Ümmü Biz senin şey kıldığını, e, koruman altına aldığını bize kendi korumamız altına aldık. Mesela rasuller <gülüyor> yani şey elçiler öldürülmez değil mi? Niye? Çünkü elçiler emanla geliyorlar. Öyle değil mi? Allah'ın kelamını dinlemeye gelen adam müşrik öldürülmez malı alamaz. Niye? Ve hayna hadu minal müşrikine istecaraka fa'ecilhu hatta yasmaa kalamallah, thumma ablighu ma'manehu. Zalik bi annahum qaumun laa ya'lamun. Şaş müşriklerden biri senden Allah'ın kelamını dinlemeye gelirse, sen onu Allah'ın kelamını dinlet. Onu koruma altına al, ona Allah'ın kelamını dinlet, sonra onu kendi memenine emin olacağı yere ulaştır. Öyle değil mi? Demek ki bir anlaşma, yani bir başta yapılan anlaşma vardır. Bir müşriğe dersin ki ben sana eman verdim. Mesela iki bazı durumlar vardır otomatik emandır. Bazı durumlar vardır otomatik emandır. Yani sen ben sana eman verdim demesen bile o adam eman içindedir. Ne gibi? Elçiler gibi. Rasuller gibi. Öyle mi? Hani bir tane Rasul geliyor söylemene Rasulü geliyor. Peygamberimiz diyor eğer Rasuller öldürülüyor olsaydı vallahi seni öldürürdüm diye. Ama Rasuller ne yapılamaz? Öldürülemez. Niye? Çünkü örfen her elçi eman altındadır haber getiren elçiye zeval olmaz diyorlar ya mesela bu şekilde zikrediyorlar elçiye zeval olmaz örfen 2 mesela Allah azze ve kelamını dinlemeye gelen adam otomatikmen eman altındadır. Yani bugün buş da gelse dese ki ben Allah'ın kelamını dinlemeye geldim. Kimse buna ne yapamaz? Kimse bunu öldüremez. Ne yapmamız lazım? Bunu Allah'ın kelamını işittirmemiz lazım. Demek ki örfen eman sayılan şeyler şerh'a da nedir? Şerh'a eman sayılır. Yani bir sözlü eman vermek vardır. Adama dersin ki ben sana eman verdim. İki örfi eman vardır. Örnek vermek var mı? Var. Mesela Mughira ibn Şube, Müslüman olmaya gelirken değil mi? İki tane Mughira ibn-i Şube, müşrik. Ibn müşrik. İki arkadaşı, müşrik arkadaşıyla beraber yolculuk yapıyor. Yolda ikisini öldürüyor, mallarını alıyor, Medine'ye geliyor. İki müşriği öldürüyor, mallarını alıyor, Medine'ye geliyor. Ya Resulallah diyor ben İslam olmaya geldim, bu da diyor aldığım ganimettir. Peygamberimiz diyor ki İslam'ını kabul ederiz ama malını kabul etmeyiz. Niye? Çünkü senin malın aldatma malıdır. Şimdi adam müşrik, arkadaşları müşrik. İslam arameti izah etmemişler. Kimse bunlara eman vermemiş. Niye Resulullah bu malı almıyor? müşrikin malı. Çünkü örfen insan ancak güvendiği insanla yolculuk yapar. Öyle değil mi? Bak örfen, eman olan bir şey Resulullah şerende bunu ne kabul ediyor? Resulullah bunu şerende kabul ediyor ve bu alınan malı da kabul etmiyor Peygamberimiz. Ne diyor? Bu mal aldatma malıdır diyor. Tamam mı? O zaman iki ne? eman? Yani müşriin malını haram kılan şeylerden biri malını ve canını emandır. Eman nedir? İki kısma ayrılır. Bir sözlü emandır, anlaşma yapılır, işte ittifak yapılır vesaire vesaire bir böyle bir emandır. Bir de örfi eman vardır. Örfi eman var nedir? Sözde bu eman değildir. Sözde eman değildir. Yani sözde ben sana eman verdim veya birbirimize karışmayacak anlaşmazsın ama o beldenin örfünde o nedir? O beldenin örfünde o eman yerine geçiyor. İnsan güvenmediği adamla komşuluk yapar mı? <gülüyor> yapar mı? Sen güvenmediğin, tanımadığın adamın evinin yanına gider oturur musun? Yani hiç güvenmediğin, seni öldüreceğini bildiğin adamın yanına gider misin? Gitmezsin. Demek ki komşuluk bir emandır. Yolculuğa çıkar mısın tanımadığın bir adama, ıssız bir yere gider misin? Gitmezsin. Demek ki yolculuk nedir? Yolculuk bir emandır. Ticaret yapar mısın hırsız, gaspçı olduğunu bildiğin bir adamla? Ticaret yapar mısın? Yapmazsın. Demek ki ticaret nedir? Ticaret bir emandır. Sen bir ülkeye girdiğin zaman bugün vize, vize alıyorsun ya girmek için. Vize bir emandır mesela. Kimlik taşıyorsan bir beldede tamam ben burada yaşayacağım, aklı, usulü başta Bu başlı başta nedir? Bu başlı başına bir emandır. Velev laf zen eman olmasa bile bazısı bunlar örfen nedir? Örfen eman'dır. Ve anlattığım örneklerden mesela Peygamberle mekân müşrikler arasında bir eman var mı? Yok. Adam mekân müşrikler Peygamber’e zulme diyorlar. Öyle değil mi? Ama Peygamberimiz ne yapıyor? Peygamberimiz Hicret edeceği zaman onların malını tekrardan müşriklere mallarını geri iade ediyor. Öyle değil mi? Ne o zaman? Ne var burada? Ha demek ki orada yaşaması, onların ona getirip malını emanet etmesi. Bu örfen ne sayılıyor? Bu örfen bir güvendir, örfen bir emandır. O zaman İslam örfen, eman olan şeyi aynı zamanda nedir? Aynı zamanda şer'en de eman olarak kabul ediyor. Ve fıkıh alimlerde de bunu bu şekilde ne yapmışlar? Fıkıh alimlerde de bunu bu şekilde işlemişler. Lafziye eman ve örfî eman. Anlaşıldı mı burası? Demek ki bir kafir olanın e, veyahut da müşrik toplumun malını ve canını haram kılan nedir? Birincisi İslam elametidir. ikincisi emandır. Bunun olduğu yerlerde, Müslümanlar müşriklerin mallarını ne yapamazlar? Mallarına ve canlarına taarruz edemezler. Bunun olmadığı yerlerde, yani diyelim cihat ilan edilmiş, iki taraf karşı karşıya gelmiş zaten. Hani kimsenin kimsenin örfenle lafzen bir emanı söz konusu, Rasuller ve Allah'ın keramını dinlemeye gelenlerden müstesna. Kimsenin kimseye böyle bir emanı söz konusu değil. Bu tip durumlarda Müslümanların, müşriklerin ve tağutların mallarını almaları caizdir. Bir de o alınmaya, alınmaya, alınamaz dediğimiz eman var ya, eman'ı karşı taraf bozarsa, eman bozulursa eman bozulmuştur. Yani ihanet ondan gelirse o zaman eman ne yapılmıştır? Karşılıklı eman bozulmuştur. Anlaşıldı mı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki bu anlattığımızdan yola çıkarak bugün bizlerin yaşadığımız müşrik toplumun mallarını almamız veya onlara bu konuda bir hukuksuzluk yapmamız caiz midir? Hem aramızda lafzi eman vardır hem de aramızda örfi eman vardır. Bu toplumda hem aramızda lafzi eman vardır hem de aramızda ne vardır? Hem de aramızda örfi eman vardır. Diyelim babası müşrik olan bir arkadaş. Baban senin onun malını canlı alacağını bilse seni o evde yaşatır mı adam? Yaşatmaz öyle değil mi? Yani mümkün değil. Demek ki bizim aramızda ne vardır? Bizim aramızda örfi bir hem örfi hem de lafzi anlamda ne vardır? Hem de lafzi anlamda bir eman vardır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Son kısmı da oku o zaman zaten anlattığı mesele oku bitsin. Sonuç olarak cihat meselesini belir belirli bir kesimin meselesi olmaktan çıkarıp bütün halkın meselesi haline dönüşmek gerekir. Çünkü cihanın belirli bir kesimin meselesi olarak kalması istenen değişikliği yapmayı sağlamamaktadır. Ayrıca bu şüphesiz bir kavim kendi durumu değişmedikçe Allah on onlarda Allah onlarda bulunana değiştirmez. Genel kuralına da aykırıdır. Ancak bu ülkedeki tüm halkın bu olaya katılmasının gerektiği manasında da değildir. Çünkü bu uzak bir ihtimaldir. İstenen şey İslam devrimini gerçekleştirebilecek ve daha sonra da gerek içeriden ve gerekse dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı bu yapıyı savunabilecek kadar bir topluluğun oluşmasıdır. Halkın geri kalanının ise buna sempati duyması yahut hakkı görünceye kadar en azından tarafsız kalması yeterlidir. Ayrıca tahtların devrilmesi sürecinde aktif rol alamayanların en az en azından tahtlara işbirliği yapmaması gerektiği konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekir. Özellikle cihada bizzat katılmayanların halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması gerekir. Böylece cihat olayı her gün Müslümanların evlerinde yeni bir eve girmiş ve davet yeni taraftar ve destekçiler kazanmış olur. Allahu Teala'nın sözü yerine buluncaya kadar bu süreç böyle devam eder. Ve şüphesiz ki o Subhanehu ve Teala verdiği sözden geri dönmez. allah Teala şöyle buyurur. Biz biz ise o yerde güçsüz düşürmenlere lütufta bulunmak, onlara önderler yapmak ve onları mukaddes soraklara varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak Firavun ile Haman'a ve ordularına onlardan yani İsrail yollarından gelecek diye korktukları göstermek istiyorduk. Burası da mevzu anlaşıldı değil mi? Yani yukarıda söylemiş olduğumuz mevzuda bir şey eksik bıraktık. O saydığımız İslam alameti ve örfi ve lafzi eman veya anlaşma artık her neyse olmadığı zaman Müslümanlar harbi olan kafirlerin mallarını ne yapabilirler? Mallarını alabilirler, canlarını alabilirler. Bunda bir problem yok. Allah azze ve celle bunu, bunların kanını ve malını helal kılmış. Ee, i̇kinci mesele, burada Şeyh'in anlattığı mesele. Yani biz bunu halka anlatalım derken diyor, bütün halk cihada katılsın diye değil. Yani biz bunu halka anlatalım zaten hepsi katılmaz ama katılmasa bile en azından yanımızda olmasa bile köstek, destek olmasa bile köstek olmasın. Yani gidip düşmanın yanında yer almasın öyle değil mi? Ehvenişşer dediğimiz şey. Mesela Resulullah kendisine <gülüyor> iyi davranan müşriklere karşı iyi davranıyor. İşte Ebu Talip gibi, kendisini icare eden adam gibi, işte e ekonomik boykottayken kendisine e mal gönderen insanlar gibi niye? en azından yanımızda olmasa bile Müslüman olmasa bile gidip kafirin yanında yer almasın öyle değil mi? Tabi ne şartla? Dinsel beraeti uygulamak şartıyla. Yani din olarak onlardan ayrı olduğumuzu belli etmek kaydıyla bunlara iyi davranmakta, bunlara iyi geçinmekte bir beis yoktur. Halk da nedir? Halk içinde tabi şeyh böyle demiyor yani halk işte böyledir bu, bu baptan iyi geçinelim demiyor yani. Halka davet yapalım diyor. En azından diyor aktif rol olmasalar bile sempati duysunlar yani destekçi olsunlar. Dışarıdan gelecek ve içeriden gelecek tehlikelere karşı düşmanın yanında yer almasınlar. Ama kasıt nedir? Kasıt içten ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı ayakta durabilecek bir topluluğu oluşturmaktır. Yoksa A'dan Z'ye 7'den 70'e bütün halkı yanımıza almak değildir. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil